Odadaki Dost Yazan Herman Kesten Radyoya uygulayan Şayka Günsel Öztürk Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut <Gülüyor> sanatçılar Meryem Işık Yenerso Bet Gülseren Gür Bella Macide Tanır Artuf Sadrettin Kılıç Rozen Kazım Akşar Lofer Atilla Olgaç Fritz Oytun Şanal Kolbe Cahit Şaher Lili Çiğdem Kurt Hemşire Gülenay Akşar Bir Ses Tarık Ündoğlu Yavrum erken geldin Kütüphaneyi uğramaktan vaz mı geçtin? Uğradım anne Neyin var? Yüzün kağıt gibi <gülüyor> Maria. Ne oldu? Anne! Kızım anne. Bir daha Beni korkutuyorsun Babam geldi mi? Hayır ne baban ne kardeşin Önce sen geldin Yoksa babana bir şey mi oldu? Babama ne olabilir ki? O Yahudi değil ki Şimdi yüreğimi inecek Kızım seni hiç böyle görmedim Korkunç bir şey bu Siegfried Rosen'ı tutuklamışlar <gülüyor> Toplama kampına göndermişler O da kim? Sanat kütüphanesi müdürü e, Sana ne? Anne. Onu çok seviyordum Çok seviyordum onu O <gülüyor> da beni seviyordu <gülüyor> Evlenmeyi düşünüyorduk Onu eve çağıracaktım Sizinle tanıştıracaktım Öyle iyi bir insan ki Siz de sevecektiniz Ay. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Onu bir daha hiç göremeyeceğim. Hiç göremeyeceğim. Yavrum, sus. Lütfen sus. Niye uyumuyorsun? Uyku tutmuyor ki Neden? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Akşam yemeğinde dikkat ettim, Marya'nın gözleri kızarmış Aranızda bir şey mi geçti? Hayır Ama... Marya'nın bugün aşık olduğunu öğrendim oh. <gülüyor> Desene çocuklar büyüyor he? Delikanlı kim, biz tanıyor muyuz? Yahudi Ne? Parma. Bu kız deli mi? Sadece aşk Tanışmamızı Nişanlılık günlerimizi hatırlasana Aynı şey değil Aşk ne zamandan beri Kişiye koşullara göre değişiyor Bak Artur Kızımız çok acı çekiyor Çok Anlayışlı olmamız gerek Duygularını anlıyorum Belli ama Marien o delikanlı görüşmemeli Yoksa bizim de başımız derde girer İstese de görüşemez ki Genç tutuklanmış Toplama kampına gönderilmiş <Gülüyor> Ne garip İçim rahat etti şimdi Oysa üzülmem Utanmam gerekiyordu İnsanlığımızı yitiriyor muyuz Yoksa Bella boşuna üzme kendini Yüzü bir türlü gözümün önünden gitmiyor İlerisi için ne güzel düşlerimiz vardı Her şey alt üst oldu Ne olurdu bir kerecik daha görebilseydim onu, konuşabilseydim Kim bilir belki de kurtulur Hiç sanmıyorum Niye öyle diyorsun abla? Rosen önemli bir kişidir Hem galeri hem de kütüphane müdürüydü 16. yüzyıl ressamı Altdorfer hakkında bir kitabı sonra inceleme yazıları var onu herhangi biri gibi tutuklayamazlar. Ama tutukladılar işte. Bir yanlışlık olmuştur. Bırakabilirler. Beni teselli etmek için böyle konuşuyorsun. Onu bir görebilse. Bir görebilsin. Marian. Marian. Ver şu kapı oh, Seni görebilmek ümidiyle bekliyordum! Nereden geliyorsun bu saatte? Şeker için kuyruğa girmiştim! Anca sıra geldi! Her yerde seni aradım Rose'un! Evine bile gittim! Kapıcı kadın tutuklandığını söyledi! Evet canım öyleydi! Kaçtın mı? Toplama kampından kaçılabilir mi hiç? Yoksa serbest mi bıraktılar seni? Evet! Almanya'yı terk edip Peru'ya gitmem koşuluyla! Sonra? Yoksa veda etmek için mi? Yoo hayır canım hayır! ...Berlin'de tüm evraklarımı tamamladım, biletimi aldım... ...ama tam Hamburg'dan gemiye bineceğim sırada... ...doğup büyüdüğüm bu topraklardan ayrılamayacağımı anladım. Vatanımı çok seviyorum, burada ölmek istiyorum. Gemiye binmekten vazgeçip Münih'e sana geldim. Aa, biliyorum biliyorum, ateşle oynuyoruz. Gitmediğimi öğrenirlerse beni yaşatmazlar. Rosin sevgilim ne olur git! Seni bir daha göremezsen bile yaşadığını bilmek yeter bana. Marian, bu da bir yerde ölmek olur benim için. Gitmemi isteme ne olur! Nerede kalıyorsun? Hiç, hiçbir yerde! Anlamadım! Bu sabah geldim, gidecek yerim yok! Zaten nereye gitsen beni ihbar ederler! İyi ama... Benim için yerde... üzülme, başımın çaresine bakarım! Arada sırada seni göreyim yeter! Rosen, bu koca kentte seni bir başına bırakamam! Olmaz Maryam, seni tehlikeye atamam! Ben de seni tehlikenin içine bırakamam! Gel benimle! Ne olacak? Bize gideceğiz! Hayır hayır hayır olmaz! Olur Rosen! Baban ihbar hayır, edebilir! Hayır etmez! Başınız derde girer! Seni saklarız biz! Evimize pek gelen giden olmaz Kuşku yaratacak bir aile değiliz Gel olsun hadi gel ne olur ne olur. Gelmezsen aklıma gelecek Her türlü çılgınlığı yaparım Anlıyor musun e, Marianne... Yürü hadi ne olur sevgilim Şş, Bak karşı sokağın başından Devriyeler geliyor Kolunu omuzuma at çabuk Birbirimize sokulalım Ağır ağır yürüyelim 10-15 adımlık bir yol var evimize Onlar yaklaşmadan gireriz Hadi yürü Hadi anne, hadi şimdi kimlik soracaklar Bırak beni gideceğim Kaçarsan vururlar, ha? itme dikkatlerini çekeceksin Nerede kaldın Meryem? Gir içeri Rosen Meryem. Marianne... Gir içeri! Arkadaşın kim Meryem? Sana anlatmıştım Sigrid Rosen Gelmek istemiyordu ama zorla getirdim Önce tutuklamışlar Rosen'ı ama sonra serbest bırakmışlar Gelmek istemiyordum Buyurun Salona girelim, ayakta konuşulmaz Babam geldi mi Çoktan! Seni merak etmeye başlamıştı. Çok bekledim ama şekeri aldım Buyurun Buyurun Arthur, bir konuğumuz var Mary'nin arkadaşı Zikrit Rosen Öyle mi? Sizi tanıdığıma memnun oldum Buyurun oturun Baba, size sormadan onu buraya getirdim Çünkü burada güven içinde olabilir ama eğer istemezseniz birlikte çıkar gideriz Buraya Marye'nin ısrarı üzerine geldim Sanırım el birliğiyle onu ikna edebiliriz Yarım saha sonra giderim Seni bırakmam anlıyor musun? Buradan çıktığın anda yakalanırsın Ülkeyi terk etmediğin için de suçlanır bir daha da serbest kalamazsın Anne çorbayı ısıttım ah, Rose! Merhaba Bet. Tanışıyor musunuz? Evet Gördün mü abla kurtulacağını söylemiştim yanamamıştım değil Ay. mi? Bir yemek yesek iyi olacak galiba Yemeğe kalırsınız değil mi Bay Rosen? Ee, i̇zin verirseniz ben... Hayır! Baba yalvarırım söyle gitmesin! 1939 yılında bir Hristiyan evinde bir Yahudinin barınması... Ah, Tanrım... Baba, i̇zin veriyorsun değil mi kalmasına? Durumlar hep böyle sürmeyecek ya baba Elbet bir iki hafta içinde her şey yoluna girer Bu bir iki haftada Rose'nin kurtuluşu olur onu yakından tanıyınca öyle seveceksin ki Olanlar seni de çok üzüyor baba Kızının evlenmek istediği insana anlayış gösterebilirsin b b Bence bir sakıncası yok ama Bence var Bir Yahudi'yi saklamak suçtur Başınızın derde girmesini istemiyorum Maryen'le Beddur mu muhafife alıyorlar ama almıyorum ne yaptığımın bilincindeyim ben Kendini düşünmüyorsan bile anneni babanı kardeşini düşünmelisin Seni burada kimsenin bulamayacağına kesin olarak inanıyorum Bir ömür boyu devam edecek değil ya bu iş Önce bir şeyler yiyelim de... ...sonra düşünürüz bu konuyu. Hadi buyurun sofraya. Peki peki. Bu gece kalırım. Yarın öğleden sonra da gider kendime bir yer bulurum. Bakın oğlum. Göreceksiniz bunların hepsi geçecek. Alman halkı suçsuzların cezalandırılmalarına izin vermez. Marya nebet, salonda yatarlar. Size onların odasını veririz. Pek kimseyle görüşen bir aile değiliz. Burada güven içinde olursunuz. Başka bir yer aramaya kalkışırsanız belli olmaz ki. Yani, ya. devamlı mı kalmasını istiyorsun Bella? Ee, kızımızın üzülmesini istemiyorum Arthur. Arthur sorar. Rosen'ı sevdim <gülüyor> Teşekkür ederim yalnız Rosen lütfen Yiyecek karnesi de yok İdare edebiliriz baba Evet evet idare edebiliriz <gülüyor> Ne diyeceğimi bilemiyorum <gülüyor> Zor bir durum Ama tabi Sizi bırakmamız doğru olmaz Karımın hakkı var Burada kalmanız iyi olur Tabi Çok dikkatli hareket edersek Varlığınızdan kimsenin haberi olmayabilir Gecelere uzun süre elektrik yakmazsınız. Odadan da sadece banyo için çıkarsınız. Daha fazlasını düşünmek istemiyorum Rosin. Tedbirimizi alıp işi oluruna bırakmak en iyisi sanırım. Teşekkür ederim babacığım. Yarın sabah gidip partiye de kaydolurum. Bir parti üyesinden kuşkulanmak akıllarının ucundan bile geçmez. Bak bu çok iyi fikir baba. Oğuzun ne yapıyor? Varlığıyla yokluğu belli bile değil Bütün gününü okumakla geçiriyor Durum beni çok korkutuyor belli. Artık ona git de diyemeyiz Öyle iyi, öyle saygılı bir genç ki Onu çok seviyorum Onu burada yakalarlarsa Hepimizi içeri atarlar Biliyorum canım Bu da kim? Çocuklar olamaz Bu saatte dönmezler Öyleyse kim? Açayım mı? Aç. Ama gelen kimse biraz oyalı. Ben rozuna söyleyeyim sandık odasına girsin. Peki. Oh. Buyurun Bay Raffer. Bayan Bella. Sizi rahatsız ettim ama herhangi bir bombardımana karşı evi kontrol etmem gerek Aa, Evet, tabi evi kontrol edeceksiniz, evet İçeri girebilir miyim? Tabi, tabi, tabi Buyurun, ee, buyurun Nereye bakacaksınız? Salona, odalara Evin güvenliğini kontrol etmek yönetici olarak benim görevim Tabi, tabi çok haklısınız, tabi Aha, fena değil Evet Fena değil o Bay Loffer siz miydiniz? Nasılsınız Bay Artur? Çok iyiyim dostum bir duş alıyordum da Oturmaz mısınız? Ee, bornozda üşüyeceksiniz saçlarınızda ıslar Yok canım yok bana bir şey olmaz ee, Bay Loffer evin güvenlik içinde olup olmadığını görmeye gelmiş Evet evet bütün daireleri dolaştım Durumunuz fena sayılmaz ee, Şey Odalara da bakabilir miyim? Tabii, Aa, tabii, tabii. Buyurun Evet Evet çok iyi hı hı. Ee, Burası da kızlarımın odası <gülüyor> Aha. Tamam Tamam gördüm ee, Bu kapı nereye açılıyor? Orası benim sandık odam Fazla eşyayı koyuyorum da Haa ee, oraya da bir baksam Ufacık bir yer penceresi de yok Açayım mı? Gereği yok Kalsın Ama dostum siz üşüyeceksiniz Yok canım <gülüyor> <gülüyor> Buyurun salona geçelim Konuğumuza ikram edecek bir şeyimiz bulunur değil mi belli Ay tabi Yok yo, yo, kalmayayım işlerim çok sizi rahatsız ettim. Madem ki işiniz çok, ne yapalım? Zamanınız olursa oturmaya bekleriz. Olur, olur, gelirim. İzninizle. Sizi geçireyim. Hoşça kalın Bay Artur. Böyle ıslak ıslak gezip hastalanırsanız sanırım ilaç bulmakta da güçlük çekersiniz, ha? Güle güle he? Bay Lofer, Merak etmeyin, hemen giyineceğim. Ee, hoşça kalın Bayan Bella. Güle güle Bay Lofer. Yine bekleriz. Rosen'ı sandık odasına kapar <gülüyor> kapamaz, hemen banyoya girip saçlarımı ıslattım. Üzerime de bornozu geçiriverdim. Elbisemin üzerine, iyi ki fark etmedi. Öyle korktum ki. Ah, ben de öyle belli Gidip sandık odasının kapısını açalım, havasızlıktan bunalmıştır zavallı. Evet. Rosen. Hah. Gittiler mi? Evet. Gelen yöneticiydi gitti. Bu sandık odası tıpkı bir hücreye benziyor. Haklısın. Hadi odana geç istersen. Başımıza dert oldum. Bırak bu sözleri çabuk. Asıl siz beni bırakın gideyim. Artık olmaz Rosen. Her şeye birlikte katlanacağız. Almanya savaşa girdiğine göre... ...sınır dışına da çıkamazsın. Mutlaka yakalanırsın. Diyerek sinirlerim bozuluyor Marian olmasa Hadi yavrum, odana geç Biraz da ile Beth gelirler Bütün sıkıntın geçer Peki bayan Bella Rosen'ın yemeğini götürdün mü? Evet anne Niye neşesizsin sen? Rosen'in sinirleri çok bozuk. Benden ne istedi biliyor musun? Ne istedi? Zehir! Zehir anne! Kendini öldürecekmiş... ...bizi kurtarmak için. Çünkü artık kurtuluş olamazmış. Radyoda haberler okunurken... ...kapıya kulağını dayayıp dinlemiş. Alman ordularının Paris'e yürüdüğünü öğrenmiş. Onun kaçabileceği hiçbir yer yokmuş artık. Avrupa alev alev yanıyor diyor. Düşlerimiz gibi yanıyor diyor. Bu toprakların bir köşesinde bizi içine alacak, bizi yaşatacak bir toprak parçası yok mu anne? Bütün istediğimiz kavgadan, çatışmalardan, savaşlardan uzak mutlu olmak. Hırsın yerle bir ettiği topraklarda yaşam dolu çiçekler yetiştirmek. Gözyaşlarını unutup gülmek istiyorum. Kahkahalarla gülmek istiyorum. Çok gençsin yavrum Savaş bir ömür boyu sürecek değil ya Senin de gülücüğün Senin de mutlu olacağın yıllar gelecek Ne zaman? Bak, Rose'nun zaten sinirleri çok bozuk Bir de sen böyle olursa dayanamıyorum Ben geldim Hoş geldin yavrum ah, Neniz var sizin? İkinizin de suratı bir karış Roseun için üzülüyoruz da Bugün ben de çok sıkıldım Fritz doğum gününü kutlayacaksın değil mi diye sordu. Ben de hayır dedim ama ee? Askerlerimiz savaştayken doğum gününü düşünemem dedim. Sonra ısrar etti. Zaten bir süredir çevrende dönüp duruyor. Ben tersledikçe de garip garip yüzüme bakıyor. Bana kalırsa geçen yıllardan değişik bir tutuma girmemeliyiz. Doğum günü kutlasak iyi olur. Yani onların hepsini buraya mı çağırayım abla? Rose'na ne yapacağız düşünsene. Kuşkuları üzerimize çekmektense rozun bir iki saat sandık odasında kalabilir. Sen ne dersin anne? Ben de aynı düşüncedeyim ama baban gelince bir kez de ona soralım Fritz'den öylesine nefret ediyorum Bunu ki. belli etmemelisin be. Elimde değil, sanki her hareketimi kontrol ediyor, her sözümü tartıyor Ya, e, bizden kuşkulanması için bir neden yok ama Bilmiyorum, belki de bana öyle geliyor Abla Söyle Fritz senin Rosen'le olan yakınlığını biliyordu Sen mi söyledin? Hayır, iki yıl önce sizi bir pastanede görmüş Hafızası da öyle kuvvetli ki hiçbir şeyi unutmuyor. Bir şey mi dedi? Rozanın nerede olduğunu merak ediyormuş. Çünkü Almanya dışına çıkmadığını iyi biliyormuş. Bana hiçbir şey sormadı ama. Ama bana sordu. Ablan hala onu düşünüyor mu dedi. Doğum gününde onları buraya çağırmaktan başka yol yok. Gerekirse nişanlanırsın da. Aa, anlamadım. O oğlanın kullandığı ortada. Rozanı kurtarmak, kuşkuları dağıtmak için bazı fedakarlıklar yapmamız gerek. Tabii el birliğiyle. Onunla evlenmekten ise öleyim daha iyi Sana evlen demedim Sadece zaman kazanmamız gerektiğini düşündüm Babanız gelse de onunla da konuşsak Kafam öyle karışık ki Artık hiçbir şey düşünemiyorum savaş içinde böyle güzel bir sofra hazırlamak. Bana kalsa doğum günümü hiç kutlamayacaktım ya. Aha. Hiç öyle şey olur mu ya? Arkadaşlarını davet edemeseydim İnan ki içim içimi yerdi. Soframızda pek fazla bir şey yok tabii ama gönül isterdi ki <gülüyor> bella konuklar unduklarını değil, bulduklarını yiyecekler. Önemli olan bir arada neşeli zaman geçirmek. Çok haklısınız. Uzun süredir size gelmeyi, Maryen'i görmeyi istiyordum. Ama hastanede öyle çok yaralı var ki. Gece gündüz durmadan koşturuyoruz. Sizleri görebilmemi doğum gününe borçluyum bet. Telefonunu alınca o kadar çok sevindim ki izin alabilmek için başhekime kadar çıktım. Bu ayın 23'ünde de benim doğum günüm var. Kutlayacak mısın? Elbette böylece hepiniz davetlimsiniz. Bir ay içinde iki kez izin alabileceğimi sanmıyorum Lili. Hiç öyle şey olur mu? ...Maryen'i yeniden görmek istiyorsan izin alıp geleceksin. Ne demek istiyorsun sen? Kol bir açıklasın. <gülüyor> Açıklanacak bir şey yok. Lili fazla şakacı. <gülüyor> Öyle mi? Gençlerin şakalarından doğrusu ben hiçbir şey anlamıyorum. Arthur, galiba biz yaşlanıyoruz. İsterseniz kalkalım artık sofradan. Haklısın Bet. Siz şöyle koltuklara oturun. Maryen'le biz sofrayı veririz. Size yardım edeyim. Yok canım biz yaparız. Geçin geçin oturun şöyle. Süt yok ama biraz kahvemiz olacak Maryen. Eğer suyu ocağa koyarsa Koymuştum anne Ben gidip hazırlayayım öyle Dur dur sen otur ben giderim Güzel bir kitaplığınız var Bay Arthur Kitaplığımla övünürüm Bir test hazırlıyorum Altdorfer hakkında Siegfried Rosen adlı bir Yahudinin Onun hakkında bir kitabı olacak sizde var mı? Hayır yok Emin misiniz? Evet Peki bu ne? Hangisi bakayım? Aa, o benim kitabım! Senin mi? <gülüyor> evet Fred Ama ilk sayfası ablanın adına imzalanmış Ne olur imzalanmışsa kitap benim ee, Bir gün kütüphaneye gittiğimde Bay Rosen vermişti Niçin senin adına imzalamadı? İmzalayacaktı ...ama ablamın sevineceğini düşündüğüm için onun adına imzalamasını istedim. Ablan sevindi mi? Sevindi, yalnız babama söylememi istemedi. Siz de kitabı kitaplığa yerleştirdiniz. Hı hı. Aradan da birkaç yıl geçti. Kitaplığınızda haberiniz olmadan bunca yıl bir kitap nasıl durur Bay Artur? Delikanlı, beni sorguya mı çekiyorsun? Benimki sadece merak Bay Artur. Canım, tatsız konuları bir yana bırakalım şimdi. Çok haklısın Korbi. Kahveleri getirdim. Ay, teşekkürler Teşekkürler Şu kitabını bir süre alabilir miyim Maryen tezim için? Hangisini? Aa, <gülüyor> kitap ablamın adına imzalanmış bile olsa benimdir Öyleyse senden rica edeyim Vermiyorum Be o nasıl söz? Kızım arkadaşını kırıyorsun Üzülmeyin Bay Arthur. madem mademki vermek istemiyor ısrar edecek değilim ee, Ellerimi nerede yıkayabilirim Maryen? Göstereyim Freds gel Ee, Marian bir dakika evet. Rosen'ı seviyordun değil mi? Neden sordun? Sevgiye karşı sonsuz bir saygım var Seviyordum Fritz Görüyor musun onu? Görmek istedim Aradım evine gittim Kapıcı tutuklandığını söyledi Sonradan serbest bırakılmış Evet onu da duydum Nereden? Kimden duydun? Kütüphanede iki genç konuşuyorlardı. Kim olduklarını bilmiyorum. Serbest bırakılmış, yurt dışına çıkmak üzereymiş. Çıkmadığını da biliyorsun değil mi? Çok merak ediyorum. Nerede olabilir dersin Fritz? Ben de aynı şeyi merak ediyorum Marian. Dilerim kurtulur. Beni anlayacağını umarım. Beth'i seviyorsun. Sevginin ne demek olduğunu bilirsin. Beth benden hoşlanmıyor. Tutumun davranışların onu itiyor. Bak eğer istersen... Bu kadar içten davrandığına göre Onunla bir kez de ben konuşabilirim Seni dinler mi? Belki Aranızda bir anlaşmazlık varsa Çözümlenmiş olur böylece ah, Teşekkür ederim çok iyisin Benim de sevgiye karşı sonsuz bir saygım var Feth Dur Ş sana havlu getireyim Bu ses de ne? Kim var orada? Fritz ne oluyor? Biri hapşırdı, içeride biri var Orası bizim sandık odası Fritz, eşyalardan başka bir şey de yok Eminim birinin hapşırdığını duydum <gülüyor> Çok garip, çok heyecanlı bir tipsin Fritz Belki de Beth bundan hoşlanmıyordur Maryen, lütfen aç şu kapıyı Aç diyorum Anahtarları annemde, eşyalarının karıştırılmasından da hiç hoşlanmaz Ne oluyor burada? Fritz içeride birinin olduğunu söylüyor baba Güya hapşırmış, hapşırmış mı? Ay Ne heyecanlı açacak Hı. mısınız kapıyı Bayan Bella anahtar sizdeymiş Evet bende Fritz senin ne yapmak istediğini anlayamıyorum Mutfağa giderken ben hapşırmıştım Ama Sevgi'ne karşılık vermediğim için bizi suçlamak intikam almak istiyorsan o başka Böyle bir şey benden nasıl beklersin Sevgi güven demektir Bana aileme güveniyor musun güvenmiyor musun açıkla bunu Hem de şimdi Bet. Cevabını bekliyorum Güveniyorum tabii ama şu güzel geceyi neden birbirimize zehir ediyoruz canım? Anne anahtarı ver. Evet. Ver lütfen. Ay yine heyecanlı. Şimdi kapı açılacak mı? Al yerden. Aç kapıyı. Ondan sonra da hemen bu evi terk et. Bize güvenmeyen dostları istemiyoruz. Bayan Bella, buyurun anahtarınızı. Preston size saygısızlık edeceğini hiç sanmıyorum. Bırak Kolbe açsın kapıyı Çünkü onun bu davranışlarına artık dayanacak gücüm kalmadı Bet olayı büyütme lütfen Bet Seni çok seviyorum Yanılmış olacağım Hepinizden özür dilerim Hadi hadi salona gidelim Son aylarda müziğe hiç zaman ayıramadım Hep çalıştım size biraz piyano çalmak istiyorum Oho, Buna sevindim Kolbe Bad. Sen de Frist'ten özür dile Çünkü çok kabalaştım kızım Doğru çok doğru Özür dilerim Frist ah, Gençler ha ah, gençler Birbirinizi anlamakta ne kadar güçlük çekiyorsunuz. Hadi. Doğum günün kutlu olsun ben. Teşekkür ederim. epey büyük bir tehlike atlattık. Bet, bunu en çok senin soğuk kanlılığına borçluyuz. Anahtarı vermekten başka çıkar yol yoktu baba. Ya açsaydı kapıyı? Başka türlü kuşkusunu yenemezdik ya anne. Doktor Kolber'in davranışı çok hoşuma gitti. Benimdi. Eğer o anahtarı yerden alıp bana uzatmasaydı belki de Fritz kapıyı açmaya kalkardı. Bet, onunla nişanlan. Anlamadım. Bir iş yaptın sonuna getir. Onunla nişanlan. ...Rosen'u evden uzaklaştırmanın yolunu bulursak... ...nişanı bozarsın... ...sen cesur bir kızsın bet. Doğru, tabii ya... ...bir ihbarı... ...evimizin aranmasını önleyebilirsin... ...peki... ...bu fedakarlığı yapacağım... ...ama onun yakınlığına dayanmak çok güç olacak... Baba... Baba Rosen çok hasta... Hasta mı? Ateşi var... Dalgın yatıyor, sanırım sandık odasında kaldığı zaman üşüttü Evde hiç ilaç var mı Bella? Sadece aspirin Hemen verelim Bir de çorba yapayım, belki iyi gelir Sıcak su şişelerini de yatağına koysa Çok iyi olur Ben hemen iki aspirin yutturayım Rosen Rosen Gitmek istemiyorum Gitmek istemiyorum Rosen benim Ay. Marian Burada ölmek istiyorum ...benim vatanımdan ayırmasınlar. Sevgilim Hayır. yanındayım. Hayır. Ne olur gözünü aç, bak ee, bana. Ee, Rosen, lütfen. Maria, Marian bırakma beni. Bırakma beni, bu adamlar. Hiç ayrılmayacağız sevgilim. Aa, bak, elini tutuyorum. Seni hiç kimse hiçbir yere gönderemeyecek. Aa, savaş bitsin, bitsin. Marian'ı evimize götüreceğim. İkimiz, ikimiz, ikimiz çok çok çok mutlu olacağız. Evet, Rosen, çok aa, mutlu olacağız. Ama önce iyileşmen gerek sevgilim. Hadi sevgilim şu aspirini yut lütfen. Hadi sevgilim. O adamla. Hadi o canım adamlar. ne olur. Z zehir mi bu? Rosin. Sıcak suyu getirdim. Kendini bilmiyor, beni tanımıyor. Geçecek abla üzülme. Dur aspirini birlikte içirin. Bırakın beni, bırakın öldürmeyin. Rosin sevgilim benim Marian, Marian. O adam. Rosun Meryem ben... et Hadi çabuk sığınağa ha. aşağı Ay, Ben Ay. burada kalıyorum Burada kalıyorum Burada şey. Hadi Meryem Zaman kaybetmeye gelmez Birazdan uçaklar bombardılara başlar Rosun'u bırakamam Yavrum seni anlıyorum ama sen de bizi anla Seni burada bırakamayız Abla hadi Bırakamam Rosun'u Demek ki Hep birlikte burada kalıyoruz Sığınağa inmiyoruz Yapılan hatalara. ...kendi çapımızda küçük bir karşı duruş olsun bu. Bet nerede Bella? Nişanlısı akşam yemeğini birlikte yiyelim demiş. Zavallı yavrucak. Fris'e dayanmak zorunda. Yaptığı fedakarlık boşa gitmedi ama. Bak, evimiz aranmadı! Baba! Baba, Rosen iyileşemiyor! 15 gün oldu hala aynı durumda! Belki daha da kötü! Elimizde ilaç olsaydı geçerdi! Ne yapsak bilmem! Çok zayıfladı baba, korkuyorum! Bir çözüm yolu bulmalı! Hastaneye Kolbe'ye gitmek istiyorum! O ilaç bulabilir! Rosen'i muayene eder! Mari çılgınlık olur bu! <gülüyor> Böyle giderse ölecek anne! Kolbe beni sever bana yardım etmek ister Bundan emin olamayız Rose'un yüzünden sizleri tehlikeye atamam Baba Kolbe'ye onun bize dün gece geldiğini anlatırım Hasta olduğu için içeri almak zorunda kaldığımızı söylerim Ne yapacağımızı şaşırdığımızı bana bir akıl vermesi için rica ederim Baba izin ver gideyim Kolbe'ye Doktor kontrolü olmazsa Rose'un yarına çıkmaz Peki yap Peki Anlıyorum. Üzülmeyin Bay Arthur. Elimden geleni yapacağım. Şunu iyi bilin ki ne Maryen'i ne de ailesine tehlikeye atmak istemem. Yalnız Bay Rosen oldukça ağır. Onu burada, evde tedavi edemeyiz. Yani hastaneye mi kaldırılmalı? Kurtarmak istiyorsak evet. O zaman da senin başın derde girer Kolbe. Hiçbirimize zarar gelmeyecek bir yol buluruz Maryen. Sizi daha yeni tanıyorum oğlum. Çok iyi, çok mertsiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim Bayan Berla Nasıl bir yol düşünüyorsun? Yarın akşam hava karardıktan sonra Arabamla buraya gelirim Siz Bay Rosen'ı giydirirsiniz Hazır bekler Sonra? Sonra hastanenin bahçe kapısına kadar birlikte gideriz Orada kimse görmeden indiririm İçeri gelir Beni bulur Bunu yapamaz çok hasta Yarın akşama kadar 3 iğne yaparım ona Kendini toparlamasına biraz yardımcı olur Peki sonra? Hemen ameliyatı alırım. Herhangi bir aksilik sırasında ele geçmesini engeller bu ameliyat. Doktor olarak acil ameliyat gereken bir hastanın da kimliğini araştırmak zorunda değilim. Ondan sonrası ise Tanrı'nın bileceği iş. Golbe, kurtulacak değil mi? Elimden geleni yapacağım Mariyan. Daha sonra hastaneye gelebilir miyim? Hayır Mariyan. Kimliği belli olmayan bir hastanın çevresinde görünmen iyi olmaz. Ama ben her gün size uğrayıp durumu hakkında bilgi veririm. Sanırım bu içini rahatlatır. Evet biraz... Çok teşekkür ederiz Kolbe Birazdan ayrılacağım yani Evet sevgilim Bir daha görüşür müyüz bilmem İyi olacaksın Sonra gizlice Münih'ten çıkar bir köye yerleşiriz Sahte bir belgeyle evleniriz. Savaş bitince de yeniden buraya döneriz. Çevrende dostlarım var Rose. Ben ümitsiz değilim. Göreceksin her şey yoluna girecek. Daha çok genciz. Güzel günler bekliyor bizi. Sevgilim. Dilerim her şey düşündüğün gibi olur. Fakat tersliklerle karşılaşırsak. Beni unut ve mutlu ol. Rose. Söz ver Bunu bilirsem içim rahat edecek Söz veriyorum sevgilim Kolbe geldi Hadi Geliyorum Doktor Kolbe Özür dilerim Sizi yalnız tanıyordum Gelin hemşire gelin Yabancı yok. Sizi nişanlımla tanıştırmak isterim Oh, nişanlandınız demek. Tebrik ederim. Doğrusu çok hoş, çok tatlı bir kız Son günlerde onu burada sıkça görünce kuşkulanmıştım doğrusu <gülüyor> Sonunda benimle evlenmeye razı ettim <gülüyor> İyi olmuş Ben sizinle şu hasta için görüşmek istiyordum Kimliği belli olmayan bir hasta için Evet Polisten geldiler, onu sorguya çekmek istiyorlar Ameliyat hasta sorguya gidemez? Israr ediyorlar Polisin nereden haberi olmuş? Kimliği belli olmayan hastaları polise haber vermek benim görevimdir Doktor Kolbe Bizim ilk görevimiz hastaları iyi etmektir hemşire Özenle bakılan gül bahçesindeki yabanıl otlar temizlenir Doktor Doğrusu iyi bir bahçıvansınız Anlayamadığım şu ki bu konu üzerinde neden bu kadar fazla duruyorsunuz? Hasta konusunda kuşkularınız mı var? Evet var, hastanın sağlığı Kolbe bunu onlara anlatmam gerek Meryem Sen burada bekle Gidelim hemşire Peki doktor Sizinle tanıştığıma sevindim bayan Meryem Mutluluklar dilerim Teşekkür ederim Ne oldu? Götürdüler Meryem Marian! Marian! Marian iç şunu, hadi canım lütfen! Ha. Ha. Ne oldu bana? Tanrım! Götürdüler demek! Götürdüler ama yine getirecekler Marian! Hadi! Ne olur toparla kendini! Hemşire gelirse seni böyle görmesin! Peki! Peki Kolbe! Ona bir şey yaparlar mı? Sanmıyorum! İyileşmesi için ikinci bir ameliyatın gerekli olduğunu söyledim. Gerekli mi? Hayır. Eğer konuşursa... ...seni de sorguya çekerler mi acaba? Bilmiyorum. Ne zaman geri getirecekler? Akşamüstü. Burada bekleyeceğim. Hayır Marian, eve gideceksin. Buraya sık sık gelmen görüyorsun ki kuşku çekti. Seni nişanlım diye tanıştırmak zorunda kaldım. Bağışla mecburdum buna. Seni nişanlım görmek en büyük mutluluğum olsa bile... Fritz değilim ben Teşekkür ederim Kolbe çok iyisin Dostluğunu kazanmaya daha fazla önem veriyorum Rosen'in sevmesiydim Sana aşık olurdum Arkadaşlığın içimi ısıtıyor Huzur veriyor bana Marian Hadi git artık canım Gece size uğrar durumu bildiririm Ya gelemezsen? Gelmeye çalışırım Eğer gelemezsem anla ki O zaman beni aramaya kalkma Kolbe Lütfen Marian Annene babana kardeşine sevgilerimi söyle Saat 10'a geliyor Sokakta kimseler yok Be, Çekil pencerenin önünden dikkati çekme Kolbeyi tutukladılar galiba Tutuklamaları için Rose'nin konuşması gerek O zaman aynı şey bizim de başımıza gelir Askerler köşeyi döndüler Çekil pencerenin önünden diyorum sana Her şeyi öğrendilerse çekilmenin bir yararı olmaz Birazdan kapıyı çalarlar Tanrım sen bize yardım et Maria Evet Siz cesur çocuklarsınız Bizler onu saklamakla kötü bir iş yapmadık. Bilerde tarihin sayfaları arasında bizim gibilerin adları soyluluğumuzu bir parçada olsa yansıtacak. Yanıma gel Bella. Artur, canım. Kapının önündeler. Neredeyse zil çalarlar. Cesur olayım. Kapıyı çalmadılar Demek ki Rosun konuşmadı Aa, Hepimize geçmiş olsun Tanrım Tanrım Çalındı Ne yapacağız? Açayım mı kapıyı baba? Sen dur ben açarım Zaten başka seçeneğimiz yok Ben de geliyorum artık. Kol be! Biraz geciktim Hemen gez. Biz Bizde sandık ki Kolbe. Askerleri görünce hemen gelemedim evet. Onların gitmelerini bekledim Anlat çabuk ne oldu? Önce otursun Bağışla tutuklandığını sandık Bizi de tutuklamaya geliyorlar sandık Hepsi olabilirdi ama rozuna saygı duyuyorum Cesur bir adam Ne beni ne de sizi ele vermiş Üstelik bir halide hırpalamışlar Kim olduğunu anlamışlar mı? Evet ama durumu benim bilmediğime yemin etmiş Zaten hemşire de onun hastaneye nasıl geldiğini Beni nasıl bulduğunu anlatmıştır Zaten en küçük bir kuşkuları olsaydı Beni de sorguya çekerlerdi Pek iyi anlayamadım rozını serbest mi bıraktılar Beş gün için Beş gün için mi ne demek bu Benden ne zaman ayağa kalkabileceğini sordular On gün dedim Adeta pazarlığa oturdular Sonunda beş gün sonra Yeniden geleceklerini Onu alıp götüreceklerini söylediler ...bu kez daha acımasız olacaklarına eminim Ne olacak şimdi? Maria, Onu yargıladıklarını düşünelim, sonuç ne olur dersiniz? Ne olacağını siz de en az benim kadar bilirsiniz Bay Artur. Ölüm? Evet Olamaz! Maria, şu andaki yasalar bunu gerektiriyor Kurtarmalıyız onu! Kurtuluşu için bir tek yol var Söyle çabuk İkinci bir ameliyat Anlayamadım Ben anladım Hayır! Hayır Mar olmaz, ha? yapamazsınız. Seni hiçbir zaman bağışlamam kolbi. Marioyen ben kendimi bağışlarım mı sanıyorsun? Doktor. Hasta sizin sorumluluğunuzdadır Onun iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapın. için geldiler. Buraya. Pekala. Buyurun. Doktor Kolbe, hasta gece fenalaştı. Kendisine ikinci bir ameliyat yapmak zorunda kaldık. Evet. Bünyesi bu ameliyata dayanamadı. Ceset 12 numaralı odada. Ya. Üzüldüm. Ben de öyle. Sizin üzülmenizin bir nedeni olmasa gerek Doktor Kolbe. Yanılıyorsunuz. Çok büyük bir nedeni var. Nişanlıma gece birlikte olacağız diye söz vermiştim Gidemedim Siz bir tutukluyu kaybettiniz Ama ben bu ameliyat nedeniyle Sevdiğimi kaybettim Anlayışsız bir nişanlınız varmış Görüşler kişiye göre değişir Şimdi izin verirseniz Hastalarımın yanına gitmek istiyorum İzin sizin doktor Herman Keste'nin yazdığı, Şaika Günsel Öztürk'ün radyoya uyguladığı Arka Odadaki Dost adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Ejder Akışık Efekt Mehmet Turgut yan sanatçılar Meryem Işık Yenersoy, Bet Gülseren Gürtunca, Bella Macide Tanır, Arthur Sadrettin Kılıç, Rosen Kazım Akşar, Lofer Atila Olgaç, Fritz Oytun Şanal, Kolbe Cahit Şaher, Lili Çiğdem Kurt, Hemşire Dilenay Akşar, Bir Ses Tarık Ünlüoğlu